Selamünaleyküm. Aleyküm. Yeniden İlmal programında birlikteyiz. İsmail Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan programımızda tekrar Fatih Kalender hocamız, konuğumuz. İnşallah sizlerin ilmaletlalegültv.com.tr adresinden sormuş olduğu soruları kendisine ileteceğiz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bir hayli sorularımız yine bugün var. Bir duyumuna göre bir soru soruyor kardeşimiz. Halkımız arasında vefat eden bir hanımın eşi ile arasında nikahın düştüğü düşünmektedir. Bu sebeple de vefat eden hanımın defin işlemleri sırasında erkeğin hanımına dokunması ve mezarın içine indirmesi caiz olmadığı konuşulmaktadır. Bu konuda ne dersiniz?" diyor. Asrımızın son dönem e, fakihlerinden olan ve hemen hemen hepimizin evinde ilmahalli olan Ömer Nasuh Efendi Hazretleri merhum kitabında bu konuya yer veriyor. Evet. E, cenaze bahsinde olsa gerek e, cenazenin yıkanmasıyla alakalı yani meyiti kim yıkayabilir? Burada işte karı kocadan işte erkek öldüğünde hanım kocasını yıkayabilir mi? Veya hanım öldüğünde koca hanımını yıkayabilir mi konusu bununla alakalı bir mesele de bunu dillendiriyor. E, bu konuda e, malumunuz ölüm vuku bulduğunda bu ölen kimsenin erkek veya kadın olması durumunda bazı farklılıklar vardır. Evet. Erkek vefat ettiğinde kadın biliyorsunuz iddet beklemelidir. Ee, eğer gebe ise çocuğunu doğuruncaya kadar ama gebe değil ise dört ay on gün ki Kur'an-ı Kerim'in ifadesi doğrultusunda bekleyecektir. İddet döneminde hala daha koca ile irtibatı var kabul edilir. Ee, bu bağlamda kadının e, işte e, kocasına e, yıkayabilmesi, e, gibi bazı muameleleri tabi eğer e, başka alternatifi yoksa ama evet. bu gibi durumlarda kadının kocasını yıkama noktasında izin verilebiliyor. Ama bunun tersi öyle değildir. E, çünkü e, kadın vefat ettiğinde e, o beraberliği sağlayan nikahtı. Vefat ile nikah olayı bitmiştir. Artık bu kadın yabancı bir kadındır. Tamam eşidir. Ahirete tahallük eden hakları vardır. Ahirette e, aynı konumda olmaları hasebiyle ee, belki orada da evlilikleri devam edecektir. Bu ayrı mesele. Evet. Ama dünyevi ahkam itibariyle aralarındaki nikah nihayete eriyor. Dolayısıyla bu saatten sonra o kadını o erkek yıkayamaz. Bu ifade ediliyor. Ee, ancak deniyor ki kadının hem cinslerinin yani kalmadı artık. Kimse yıkayamıyor, kimse yok. Bu durumda e kim yıkayacak? O zaman kocasının teemmim ettirebileceğinden bahsediyor. Hmm. Tabi Hanefi mezhebinde böyle. Diğer 3 mezhepte bu konu bu şekilde incelenmiyor. Ee, yine kocasını yıkayabileceğinden bahsedilebiliyor. Ee, bu şekilde bir içtiha bir fark vardır ki kardeşimizin duyum diye ifade etmiş olduğu bizim e, klasik e, ilmihal kaynaklarımıza geçmiş olan bir meseledir. Allah razı olsun. Hocam e, yaptığı işle alakalı kardeşimiz bir soru sormuş. Aç açık parfüm dükkanım var. Ünlü markaların parfümlerinin benzerlerini satın alıp satıyorum. Bu markaların logo ve isimlerini kutu üzerinde kullanmıyorum. Yalnız ürün listemde muadil ürünlerimin orijinalde hangi ürüne benzediği mevcut ve bunu müşteriye sunuyorum. Alan müşterilerim ürünlerin muadil olduğunu biliyorlar. Müşterilerime sahte değil taklit ürün satıyorum ve onlar da bunu biliyorlar. Yaptığım iş caiz mi? Dükkanımı besmele ile açmamda sıkıntı olur mu? Tabii önce soruyu tam bir anlamamız gerekir. Anladığımız kadarıyla bu kardeşimiz parfüm üretiyor. Evet hocam. Ee, ancak parfüm ürettiğinde e, markaların e, markalarını kullanmıyor, logolarını kullanmıyor, evet. o marka olarak satmıyor. Ama bir benzerlik yani bu koku falan kokuya benziyor, bu koku filan kokuya benziyor. Evet. O kokular ise insanlar katında malum olan bilinen kokular. Evet. Sadece kokusunu ona benzetiyor ama evet. ne isim olarak ne şekil olarak bir benzetme yani bir telif gibi bir durum veya bir tescil gibi söz konusu bir durum değildir anladığımız evet. kadarıyla. Böyle, ifade Böyle olursa bu anlatıldığı gibi ise bunda bir mahsur lazım gelmez. Çünkü alan kimse de bunu biliyor yani Hı. aldatılmış değildir. E, satan e, firma sahibi yani asıl o e, diyelim ki tescilli olan firma sahipleri açısından da meseleye baktığımızda da onların e, parfümü olarak da sunulmuyor yani isim olarak, logo olarak da kullanılmıyor. Dolayısıyla sadece bir benzerlik. Yani bu koku falan kokuyu andırıyor, bu koku falan kokuyu andırıyor şeklinde. Böyle olursa bunda bir mahsur vardır diyemeyiz. E, tabii burada ayrı bir meseleye temas etmek gerekir. E, maalesef bu e, kokularda e, çözeltici olarak e, alkol kullanılıyor. Etil alkol kullanılıyor. Evet. E, bazen de e, fiyatı düşürebilme adına metil alkol de kullanılabiliyor. E, Tabi bunun e, fıkhi açısından sıkıntısı var mıdır yok mudur? E, bu noktada Hanefi mezhebinde e, alkolün içecek olarak kullanılması ile kendisinin necis olup olmaması açısından bir farklılık gözetiliyor. Tabii önce şunu vurgulayalım. Şarap müstesna. Şarap e, kendisi necis olduğu gibi haramdır da. Bu konuda herhangi bir görüş farklılığı yok çünkü hakkında Nas vardır. Evet. Şarabın dışındaki alkolü içeceklerde ise Hanefi mezhebinde farklı görüşler olsa da yine tercih edilen görüş içecek olarak üretilmişse, alkolü içecek olarak üretilmişse bira ve emsali gibi bunlar da haramdır ve yine de necis olarak değerlendirilir ee, tercih edilen görüşe göre. Ama içecek olarak değil de gerek kozmetikte, gerek ilaç senayide, yani vücuda sürülecek olan, gıda olarak alınmayacak, bu tarz olmasında ise Hanefi mezhebinde alkolün içilmesi her ne kadar haram olsa da kendisinin necis olmayacağı hüküm ağır basmıştır. Evet. Etil alkol için bahsediyorum. Yani fermanta yoluyla oluşan şaraptan bahsetmiyorum. Evet. Dolayısıyla bunun kendisi necis değildir hükmü Hanefilerde tercih edilen bir görüştür. O zaman bunun vücutta sürülmesi, işte kolonya emsali veya parfümde Hanefi mezhebine göre namaza mani olmayacak. Ama tabii ki Şafi mezhebine baktığımız zaman durum böyle değildir. Hanefi mezhebinde alkole necistir diyen görüşlere de baktığımız zaman durum böyle değildir. İmkan nispetince bundan kaçmak şüphesiz ihtiyattır. Ama bununla beraber e, bunun kullanılmasında da Hanefi mezhebinde fetva var mıdır diye sual edilecek olursa bu noktada da fetva olduğunu da söylemekte fayda vardır. Evet. Hocam muhasebeci bir kardeşimiz. Ben kamuya bağlı bir huzur evinde muhasebe yetkilisi olarak çalışıyorum. Burada kalan yaşların kaldıkları odalarının durumuna göre aylık ödemeleri gereken ücretleri var. Fakat bazıları bu ücretlerini zamanda ödemiyor. Ücretlerini zamanda ödemeyen yaşlardan ücretlerini geç ödedikleri için aylık oda durumlarına göre 2 ila 4 e, TL arasında gecikme ücreti alınıyor. Bu ücret dinen caiz mi? Bu işlem faizse bundan bana vebal var mıdır? Allah'a emanet olunuz demiş. Evet. Yani yaklaşımla konuya cevap vermek isterim. Huzurevi, yaşlılar e, ki bu noktada aslında e, uygun olan bu kimselerin akrabaları varsa, çoluk çocuğu, torunları varsa bunları kendilerinin bakması. Evet, hocam. E, bu bir hizmettir, aynı zamanda bir fırsattır da. Çünkü hadis-i şerifte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam öyle buyuruyor. Bir insan anne babasını veya ikisinden birinin yaşlılığını idrak ettiği halde, yakaladığı halde, cennete giremezse rağime enfuhu veriyor. O kişinin burnu sürsün. Evet. Yani cennete girmek artık bu kadar kolayken hala da bunu beceremediyse bu kişiye yazıklar olsun. O yüzden bu bir hizmettir ve herkese nasip olan bir hizmet değildir. Dolayısıyla bunu fırsat bilmek gerekir. Yani ebeveynini veyahut işte babaannesini, anneannesini, ninesini huzur evlerine değil de kişilerin kendisinin ona bakması, ona hizmet etmesi ve o vesileyle de cenneti kazanacağına, Allah'ın rızasını kazanacağına inanması. E, bu şekilde yapmak şüphesiz olması gereken gerek örfümüzde gerek dinimizin bir vecih olarak da bunu böyle bilmemiz gerekir. Ama bunun yanı sıra olur ya kimsesi yoktur, hiç kimsesi yok. Yani bakacak kimsesi kalmamıştır ki bunu devlet üstleniyor, huzur evlerinde bakılıyor. Ama tabi orada bir paradan bahsediliyor. Bu konuda benim bir bilgim yok. Evet. Yani huzur evleri para karşılığından mı bakıyor. Belki bunların özelleri ayrıdır. Kamuya ait olanlar ayrı olabilir. Emekli maaşlarını oraya bağışlıyorlar. Peki emekli olmayanları ne yapıyorlar? Ben bunu bilmiyorum. Yani illaki bunlara karşı da bir sistem vardır. Evet. Ama biz soruya göre meseleye bakacak olursak, yani bunu bir huzurevi olarak değil de bir icari olarak bir hizmete mukabil ücret alınacak. Ancak ücretin belli bir rakamı var. Bunu zamanında vermemesi durumunda belli bir miktarda fark alınıyor. Bu fark aslında İslam fıkhına göre caiz olan bir fark değildir. Evet. Ancak kişi borcunu ödemiyor. Ama ödeme imkanı olduğu halde ödemiyorsa, matıl yapıyorsa ki Efendimiz matlul yıldır mı buyuruyor. Bir insan borcu olsa ve zamanı gelse ve ödeme imkanı olduğu halde bunu ödemese bu insan zalimdir, evet. zulmetmiştir. Bu noktada paranın bir değer kaybı varsa değer kaybının tazmin konusunda Hanefi mezhebinde farklı görüşler olsa da bu noktada İmam-ı bu Yusuf Allah ona rahmet etsin, evet. Görüşü ön plana çıkartılarak bu noktada fetva verilebiliyor. Paranın değer kaybını tazmin. Ama işte öyle bir şey, ayırım yapmaksızın yani zamanda ödeme imkanı var mıydı yok muydu değil de bir insan zamanında ödemiyorsan yüzde şu kadar fark koyarım tarzında bir akitleşme noktası olursa elbette bu caiz değil. Ama maalesef bu birçok kurum bunu uyguluyor. Kamu kurumları da bunu uyguluyor. verki evet. hepimizin evinde işte bulunan gerek doğalgaz olsun gerek elektrik olsun gerek diğer faturalar olsun bu sözleşmeyi hepimiz imza atıyoruz mecburiyetten dolayı. Peki kardeşimiz diyor ki ben böyle bir kurumda çalışıyorum. Bu işlemlerde oluyor. Bu işlem caiz değildir diyoruz. Ama bu caiz olmayan bu işlemin çetelesini tutması, bunun işte üzerinde yoğunlaşması doğru değil. Yani başka bir birime gitme imkanı varsa, kendisini o yöne kaydırma imkanı varsa bunu tavsiye ederiz. Ama yok illa orada kalması gerekiyorsa da biz yine kazancı haramdır demeyiz. Çünkü vazife sadece o iş değil. Neticede muhasebe dediğimiz zaman burada on kalem varsa on kalemin dokuzu mubahtır. Evet. Belki birinde böyle bir sıkıntı vardır. Ee, bu noktada biz kazancı külleyen haramdır ifadesini kullanamayız. Ee, i̇mkan nispetince bunu yapmaması, bundan kaçması, başka bir virüme kaydırması konusunda gayret sarf etsin deriz. Evet hocam. Rabbim kolaylık versin inşallah. Amin hocam. Hekim bir kardeşimiz, ben aile hekimiyim. Sağlık Bakanlığı mevzuatı gereğince en önemli görevlerimizden biri de aile planlaması hakkında danışmanlık vermek. Fakat yöntemler arasında tüp bağlama diyebilinen neslin devamına kasteden sakıncalı yöntemler ve spiral gibi zaruret olmaksızın kadının avreti galizasının görülmesini gerektirecek yöntemler mevcut. Bu yöntemleri bizzat uygulamasak bile seçenek olarak sunmak caiz midir? sunmasak maaşımıza haram karışmış olur mu diyor hocam şimdi e, sual eden kardeşimizin ifadesinde de aslında yer veriyor e, diyor ki vazifelerimizin içinde e, danışmanlılık yapmak danışmanlılık evet. demek karşı tarafın böyle bir e, istişare ihtiyacı olduğu durumunda yani evet. size sorduklarında ona sunmanız evet. ama böyle bir e, talep ile gelmediğinde sizin vazifeniz onlara böyle bir bilgi aktarmak değil belki e, sağlıkla alakalı olduğu için işte ilaç yazma olsun veyahutta muayene etme olsun bu gibi vazifeleri yapıyor ve bu mukabili ücretini alıyor devletten. Artı danışmanlık olarak dendiği zaman eğer karşı taraf ona işte bizim çocuklarımız var, ben fazla çocuk edinmek istemiyorum, bu noktada ne yapmamız gerekir şeklinde bir sualle karşılık bulduğu zaman bunları sergileyebilir. Böyle böyle şıklar var tıpta ama bunlardan e, işte fıkı olarak bunlarda problem olduğu söyleniyor. E, bu noktada sadece uyarıyorum şeklinde karşı tarafa bilgi verebilir. Evet. Yani mesele olduğu gibi aktarır, kendisi yapmayacak zaten e, sadece neler olabilir vakayı ona haber verir. O vakanın içindeki bir kısımları belki şer ancayiz olmayan işte tüp bağlatmak ki bunlardan bir tanesi. Buna biz fetva vermiyoruz. Çünkü kısırlaştırma geri dönüşümü çok nadirdir deniyor. Ee, bu noktada fetva verilen bir olay değil. Ama bunu bir seçenek olarak yani böyle böyle şıklar vardır. Ama bu, e, bu şıklarda sadece, da sıkıntı evet. vardır. Bunu da araştırmanızı tavsiye ederiz. Hassasiyetini orada vurgular bu noktada vazifesinde yerine getirmiş olur. Bir de asıl zaten e, yani vazifelendirilmesindeki gaye sırf danışmanlık değil. Evet. Tıbbi ihtiyaçlarını giderilmesi, ilaç yazılması, tedavi edilmesi veya işte mayene etmesidir ki buna mukabilizat ücretini alacaktır. Evet. Danışılacak olması durumunda da vakayı haber verir o kadar. Ama bu noktada yönlendirme yapmasın. Yani caiz olmayan bir noktada yönlendirme yapmasın deriz. Hocam ticaretle uğraşan bir arkadaşım mal alımlarında nakit sıkıntısı çekiyor diyor bir kardeşimiz. Ve bana senin kredi kartını bana ver. Ben mal alıp satayım. Bu satıştan doğan karın belli bir kısmını sana vereyim diyor. Yani senin paranla ben ticaretimi yapayım. Oluşan karı paylaşırız diyor. Benim bu kişiye para veya kredi kartımı vermem doğru mudur? Şimdi sorunun baş tarafıyla son tarafında biraz farklılık oldu. Evet. Baş tarafında kredi kartının verilmesi ama son tarafında biraz daha genelleştirilerek kredi kartı veya para vermem şeklinde bir ifade yanlış anlamadıysam öyle söylediniz. Evet. Dolayısıyla bunu biraz daha irdelemek gerekir. Şöyle ki, e, İslam hukukunda ortaklılık, birçok ortaklılık şekli vardır. Bunlardan bir tanesi de mudarebe diye beyan edilen emek ve sermaye ortaklılığıdır. Nasıl? E, örneğin, sizin ticarete kabiliyetiniz vardır ama benim ise ticarete kabiliyetim yok ama param vardır. Evet. Sizle bir ortaklık kuruyoruz. Nasıl bir ortaklılık? Ben sermaye olarak size para veriyorum. Siz de sermaye olarak ortaya amelinizi koyuyorsunuz. Yani her iki taraf aslında bir şey koyuyor ortaya. Ve siz bu parayla ticaret yapacaksınız. O ticaretiye ya benim beyan ettiğim çerçevede yani falan sektörde veya genel olarak Meşru olmak kaydıyla her türlü mal alıp satılma konusunda size yetki veriyorum. Siz bu parayla ticaret yapacaksınız. Elde ettiğiniz karı konuştuğumuz ölçüde taksim edeceğiz. %50, %50, %60, %40 neyse arz ve taleptir, anlaşmadır. Evet. Evet, bu şekilde kurulan ortaklık İslam fıkhında mudarebe namıyla anılmakla beraber caiz olan bir sistemdir ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın da fiili olarak uyguladığı bir ortaklıktır. Ama dediğimiz gibi belli başlı şartları vardır. Nedir bu şartlar? Öncelikle vermiş olduğum sermaye sizin elinize geçmelidir. Ve o sermaye ile fiziksel olarak siz iş yapacaksınız, alsat yapacaksınız. Ve ben yüzdelik olarak kardan pay almaya şart koşacağım. Yoksa verdiğim paradan yüzde şu kadar alırım demek sabit bir rakam almak olur ki bu parayı kiralamaktır. Bu caiz değildir. Evet. Ama elde edeceğiniz karın yüzde şu kadarı benim, yüzde bu kadarı benim dersek bu caiz olur. Artı bir şart daha eğer bir zarar söz konusu olursa, olur ya ticaret yapıyorsunuz her daim kar edeceksiniz diye bir kural yok. Zarar da edebilirsiniz. Bu zarar öncelikle kara yansıtılacak. Yani örneklendirelim 10 lira vermiştim. Siz 10 lirayla 2 lira kar elde ettiniz. Sonra 1 lira 1 lira bölüştük. Evet. Sonra 10 lirayla tekrardan bir iş yaptınız ama 2 lira zarar ettiniz. O iki lira zarar o önce dağıttığımız kardan karşılanacak. Yani ben bir lira aldığım kârı vereceğim. Sen de bir lira aldığın kârı vereceksin. O zarar o şekilde karşılanacak. Ama üç lira zarar varsa o zaman karlarımız bunu karşılamaması durumunda sermaye yansıtacak. Evet. Yani benim şöyle bir şartım söz konusu olamaz. Ben ne olursa olsun paramı isterim. Zarar desem bu zarar seni bağlar. Beni bağlamaz. Ben verdiğim parayı alırım. Kârı varsa kârını da alırım ama kârı yoksa sadece verdiğim parayı her kârı da alırım şeklinde bir şart koşarsak bu caiz değildir. Evet. Şimdi dolayısıyla sorunun ikinci kısmında işte ben e, bu şekilde olan bir kardeşime para vererek böyle bir ortaklık kurmam caiz midir? El cevap şartları doğrultusunda olursa caizdir dedik. Ama bu sorunun baş tarafına baktığımız zaman kredi kartını vereceğim diyor. Evet. Yani bana ait olan bir kartı tabii burada tırnak içinde kredi kartını kullanmak caiz mi, değil mi, şartlar nelerdir? Bunlar bir bahsediğer. Buna dair bizim e, uzunca konuşmalarımız, e, söyleşilerimiz olmuştu. Evet. E, orayı tekrar etmektense oradaki işte gerek Lale Günün sitesinde olabilir gerek herhangi bir internet sitesinde de olabilir bunları bularak dinleyebilirler. Evet. Buna dair makalelerimiz de olmuştu birçok dergide de yayınlandı ama biz bunu göz ardı ederek yani kredi kartının caiz olduğu şeklinde düşünecek olursak bile ki belli şartları vardır bu netice itibariyle size ben bir sermaye vermiş olmayacağım. Belki itibarım ile benim mal alabilme konusunda size yetki vermiş olacağım ki burada bazı sıkıntılar var. Nedir o bazı sıkıntılar? Kredi kartıyla sahibi olan bankayla benim aramdaki diyalog, anlaşma. Nasıl bir anlaşma bu? Ve Bu kart ile sizin yapacağınız alışverişlerde biliyorsunuz harcama kartı denilen bazı kartlarda bankanın fiyat farkı yansıtması. Yani 10 liralık bir alışveriş yapıyorsunuz, sizi ona vade tanıyor ama 12 lira olarak alıyor, 15 lira olarak alıyor. Bunun gibi bazı sıkıntılı durumlar vardır. Evet. Dolayısıyla mudarebe ortaklığında emek sahibi olan kimseye mudarip, sermaye sahibi olan kimseye Rabbul, Rabbul Mal denir. Yani mal sahibi. Mal sahibi olan kimse ortaya sermaye, yani para koyması gerekir. Kredi kartı koysa bu doğru olan bir işlem olmayacaktır. O yüzden dedim ya sorunun baş tarafıyla son tarafında farklılık vardır. Evet. Yani soruyu şöyle algılayacak olursak ben bir arkadaşıma kredi kartımı vereyim onunla ticaret yapsın kar payı bana versin bu caiz değildir. Evet. Ama soruyu ben bir arkadaşıma nakit para vereyim o nakit parayla ticaret yapsın elde ettiği karı aramızda bölüşelim diyecek olursak şartları doğrusunda caiz olacak. Hocam sabah namazının vaktiyle alakalı bir soru var. Bizim çocuk sabah tam imsak vaktinde evden çıkıyor, servise biniyor. 7.15'te de iş yerine varmış, güneş doğmuş oluyor. Tabi bulunduğu yer konumuyla demek ki öyle güneş doğuyor hocam. Servis yolda da beklemiyor çünkü 7.30'da iş işbaşı yapıyor. Namazı arabada giderken kılsa olur mu? Evet. Şimdi sabah namazının vakti tulul fecir diye tabir ettiğimiz imsak kesiminde başlar. Tulul Şems dediğimiz güneşin doğumunda biter. Ancak bu vakit içinde faziletli olan son vakittir Hanefi mezhebine göre, Şafi mezhebine göre ilk vakittir. Ama halkımız sabah namazının vakti dendiğinde genelde ezan okunduğu zaman başlar şeklinde bir algı vardır, bir bilgi vardır. Dolayısıyla bu ve bu gibi kardeşlerimize bunu e, yönlendirmemiz. Evet. Yani e, çıkış saatin e, imsak kesmiştir ama daha henüz ezanlar okunmamıştır. Çünkü hanefilerin bulunmuş olduğu bir coğrafyada yaşıyorsa ezanlar biraz daha geç okunmaktadır. Evet. Ramazan-ı Şerif ayı müstesna. E, dolayısıyla ona bakmamalı yani imsak kesti mi kesmedi mi eğer imsak kestiyse e, sabah namazının vakti girdi demektir. Her ne kadar camide ezanlar okunmamış olsa da kişi sabah namazını eda edecek olsa bu edası sahih olur. Ama yok e, imsaktan önce çıktı e, ve güneş batana şey doğana kadar da kılma imkanı yok. E, bu insan için biz şöyle diyemeyiz. Yani cam işte arabada kıl diyemeyiz. Çünkü neticede burada belki biraz daha fedakarlıkta bulunması gerekiyor. Yani vakit bu vakittir, sabah namazının vaktidir. Vakit girmeden namaz kılınması sayı olmadığı gibi vakit çıktıktan sonra da bunu eda olarak kılmak mümkün değil. Bu kaza olacaktır. Evet. Ama buna rağmen yani illa arabada kılması gerekiyorsa da kılar ama indikten sonra da illaki onun kazasını yapar deriz. Evet hocam. Yine namazla alakalı gemide çalışan bir kardeşimiz. Hocam gemide çalışıyoruz. Namaz vakitleri belli değil. Namazlarımı nasıl kılayım? devamlı seyir halinde Şimdilik, e, ne kadar seyir halinde olursa olsun namaz vakitlerinin belli değil demesi belki ona vakıf değildir. Evet. Bunu aslında tespit edebilir. Özellikle günümüz sisteminde yani teknolojinin ilerlemiş olduğu şu dönemde hangi bölgede bulunuyorsa oranın namaz vakitlerini internetten indirmek suretiyle onu ölçebilir. Ama varsayalım bu da mümkün değilse zaten namaz vakitleri dediğimiz güneşin hareketleriyle alakalıdır. Yani klasik bir ilmahal kitabına bakacak olsa dahi güneşin e, hareketi yani gölgenin boyutuyla hangi namaz vaktinde olduğunu kişinin algılaması mümkündür. Özellikle deniz üzerinde olan kimsenin bunu algılaması daha kolaydır. Daha kolay, evet. Çünkü etrafta gölge yapacak hiçbir şey yoktur. İşte örneğin sabah namazının vakti e, fecir doğduğu zaman e, yani işte e, kırmızılık İhmiral diye tabir ettiğimiz şafak e, doğduğu zaman vakit girmiştir. Veya güneş doğmaya yakın zamana kadar bekler o zamanda da kılar. E, öğle vaktine baktığınız zaman güneş tam tepeden aşağı meylettiği zaman yani gölgenin e, kısalması bitip uzamaya başladığı nokta o uzamaya başladığı andan itibaren öğle namazının vakti girmiştir. İşte bir misil veya iki misil ki o konuda i̇mam Azam ile İmam-ı arasında görüş farklılığı var. Bu zamana kadar bekler ki bu zaman geçtiği zamanda da ikinci namazının vakti girmiştir. Daha sonradan güneş battığında da zaten güneşi akşam. görüyor, hava kararlıyor. akşam namazının kırar. E, tamamıyla e, şi, ihmerar kaybolduğunda da yastığı namazının namazını vakti girmiştir, yastığı yıkılar. Yani güneşin hareketlerine bakarak da bunu bulması mümkündür. Bu kardeşimize bunu tavsiye ederiz. Evet hocam, e, cuma namazında hazır olan e, kâhmet getirilmiş, ayağa kalkarken e, yellendim diyor kardeşimiz. Cemaati terk edip abdest alınca cumayı kaçıracağım diye devam ettim. Günah mı ettim ve iade edecek miyim? Şu an ne yapmam gerekiyor diyor hocam. Şüphesiz bir insanın abdesti yoksa abdestsiz bir şekilde ve abdestsiz olduğunu bilerek namaz kılması büyük günahtır. Evet. Bundan son derece kaçınmak gerekir. Belki burada şuna cevap vermemiz lazım olabilir. Peki böyle bir durumda abdest alıp geldiğimizde namaz kaçacak, teemmüm alsak olur mu olmaz mı? Evet. Ee, belki bu soruya cevap verebiliriz. Burada da namazın durumuna göre farklılık arz eder. Yani bir namaz ki o namazın eğer bir halefi yoksa yerine kaim olan başka bir namaz yok ise ve abdest almamız durumunda da o namaz kaçacaksa o zaman temim alınmasına izin verilebiliyor. Ne gibi? Bunun örneği e, bayram namazı gibi. Çünkü evet. bayram namazının halefi yoktur. Evet. Veya başka ne gibi? Cenaze namazı gibi ama siz velisi değilsiniz. Çünkü cenaze namazının eğer siz veli, cenazenin velisiyseniz onu ikinci defa kılma hakkınıza sahipsiniz. Evet. Ama böyle bir durumda değilseniz ve cenaze de hazır oldu, namaza duruldu, abdestiniz bozuldu, abdest alıp gelmenizde cenaze namazı kaçacaktır. Bu durumda da teyemmü almanıza izin verilir. Çünkü halefi yok. Ama e, cuma namazı öyle değildir. Cuma namazı eğer kılamadıysanız öğle namazı vardır. Evet. Dolayısıyla bu kardeşimiz veya bu gibi olan kardeşlerimiz abdesti bozulduğunda kalkacak, gidecek şadırvanı abdestini alacak. Geldiğinde eğer cuma namazı henüz daha bitmemişse cuma namazına uyar, imama uyar ve cuma olarak kılar. Ama cuma namazı bitmişse yani imam selam vermişse öğle namazının vakti olarak öğle namazını kılacaktır. Veya da bu normal namaz için de düşünebiliriz. Yani namaz vaktinin çıkmasına çok az kaldı. Abdesi bozuldu. abdest alıp gel gelirse ab, namaz vakti kaçacaktır. Teyembe alırsa namazı vaktinde kılacaktır. E bu insan ne yapsın? Bu insan abdesini alıp gelsin. Vakit kaçarsa da kazasını kılsın deriz. Çünkü halefi olan namazlardır bunlar. Evet hocam. Hocam son olarak e, bazı market ve benzeri müesseseler 100 TL alışverişe bir çekiliş hakkı veriyorlar. Bu caiz midir? diyor. Şimdi Şöyle diyelim market veyahut da bu gibi ticari bir firma müşterilerinden bir tanesine veya birkaç tanesine hediye vermek istiyor. Evet. Teşvik sadedinde. Ancak hepsine veremez. Bu hediyeyi de aralarında bir çekiliş yapacaktır. O yüzden diyor ki benden şu kadarlık alışveriş yapanlara ben çekilişe girme hakkı veriyorum. İşte kupon veriyorum veya bir rakam veriyorum. Ee, ve onlar içinde çekiliş yapacağım. kimme kazanırsa ona bu hediyeyi vereceğim. Burada asıl olan o çekilişe girmek için ekstra bir bedel verip vermemedir. Evet. Yani siz bir ürün alıyorsunuz. Normalde ürünün bedeli kaç para? 10 lira ve 10 liraya onu alıyorsunuz. Ee, ve o 10 liraya o ürünü aldığınızda da size bir kupon veriyor. Çekilişe evet. girme hakkı veriyor. Ama çekilişe girmek için ekstra bir bedel ödemiyorsunuz. Ürüne mukabil alıyorsunuz, veriyorsunuz o bedeli. Bunda herhangi bir mahsur lazım gelmez. Ama diyelim ki ürünü aldınız ama deniyor ki size bir çekiliş olacak kuponumuz var. Eğer buna girmek istiyorsanız bir lira daha bize ödeyin. Bunu alın çekilişte kazanırsınız veya kazanamazsınız. Bu bildiğimiz klasik kumar olur ki bu caiz olmaz. O yüzden burada asıl olan o çekilişe girmek için ekstra bir bedel ödeyip ödememe noktasıdır. Bunu mesajlar noktasında da değerlendirebiliriz. Mesela bazı firmalar işte diyor ki mesaj olarak bize şunu gönderin diyorlar. Şu numarayı gönderin sizi çekilişe sokalım diyorlar. Siz aslında yani bir şey aldınız bir meyve aldınız veyahut işte bir içecek aldınız içinde bir rakam çıktı. O rakamı evet. falan numaraya gönderin çekilişe girin diyorlar. Peki sizin o rakamı gönderirken. Gönderme ücreti zaten bu malum olması gerekir. Ama bu ücret yani muhtat olan ücretin ötesinde ekstra bir ücretlendirme varsa o zaman bu çekilişe girme ücreti olarak bakılır. Yani örneğin bir mesaj ücreti normalde ne kadar varsayalım 1 lira olsun. Ama bu şekilde gönderilen bir mesaj 1,5 lira ise demek ki burada katılım ücreti alıyorlar ki bu caiz değildir. Ama yok normal muhtat ücretlendirme neyse onu alıyorlarsa o zaman bu katılım ücreti olarak değerlendirilmez. Normalde e, müşterilerinden herhangi birine bir hediye verecek ama hediyeyi seçimle yapacaktır. E, bir katılım olacaktır. Bu bağlamda olursa bunda herhangi bir sıkıntı lazım gelmeyecektir. Hocam ticari taksiyle alakalı bir soru var. E, taksicilikte normali giden yolcudan dönüşü de hesap edilerek ona göre para alınır. Dönüşte her zaman boş gelme ihtimali vardır ama taksiciler dönüşe yolcu denk getirdikleri zaman bir para kalıyor. Bu hırsızlık olur mu? Kul hakkına girer mi diye bir soru var. Şimdiki kişiler fiyatlandırmayı neye göre yapıyor? Bunun pek önemi yoktur. Netice itibarıyla bir müşteriye falan yere getir, getireceğim diyorsunuz veya falan yere beni getirir misin diyor getiririm diyor. Genelde taksimetre açılıyor ama evet. varsayalım pazarlık yaptığı müşteri senle dedi ki o yere beni kaç paraya getirirsin? Siz de kafanıza göre bir hesap yaptınız. Dediniz ki ben oraya sizi 50 liraya getiriyorum. Evet. O da 50 liraya bunu anlaştıktan sonra orada efendim bu gidişti, gelişti vesaire değil. Bu adamı buradan alıp oraya getirmenin ücretidir. Evet. Gelirken müşteri bulursunuz veya bulamazsınız. Bu tamamıyla sizin inisiyatifinizde, sizin kısmetinizde olan bir şeydir. Bunu bu şekilde düşünmek gerekir. Ha Bu ücretlendirmeyi yaparken neye göre yapacağız? Tabii burada muhtadı bırakmamak gerekir. Yani... Piyasa neyse ona göre hareket edelim. İnsanları aldatmama veya insan e, o piyasayı bilmiyorsa onun bilmemesini fırsata çevirmemek lazım. E, muhtat doğrultuda normal e, şartlar neyi gerektiriyorsa o şekilde bir ücretlendirmeye tabi tutulabilir. Ama zaten bildiğim kadarıyla resmiyette bunun belli bir standartı vardır. Evet. Taksimetreye basarsanız e, ne kadar kilometre gidiyorsa orada ne yazıyorsa müşteri de zaten onu vermeyi kabullenmiş olacaktır ki bu problem ortadan otomatikman kalkmış olur. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Cümlemizden Allah razı olsun. İsmaila Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan İlmal programımızın sonuna geldik. Haftaya inşallah aynı saatte buluşmak üzere. Allah'a emanet olun.